Efendim bayramınız mübarek olsun. Mübarek olsun. Nasıl geçiyor bayramın Karagöz'üm? Güne nasıl başladı? 2-0 ee, yenilgiyle başladım birader. Yenilgi? Pusuya yatmış uyanık. Uyanık kim? Bizim davulcu. Her bayram yırtarım bahşiş vermekten. Yok kılık da değiştirdim ama bu sefer iyi kıstırdı beni. Ha. <gülüyor> hadi hadi hadi. Ya, ikinci yenilgi de hanımdan. Çocuklar hadi bir tarafa neyse de o da girdi bahşiş sırasına. Ee, onun da hakkı canım. Ya bizim hakkımız ilahi kara Çocukları üç beşle kandırıyorsun da hanım yemez. Aldı okkalı bir yemiyor. Olsun canım, olsun. Sene de iki kere. Öyle bir koydu ki bütün sene çıkmaz içimden. Hadi hadi. Bunlar güzel şeyler. Kara Darısı senin başına acıymadı. Biz geçtik o köprüden Karagöz'üm geçtik. Aman iyi. Sonra küçük kızı komşuya bırakıp biz gittik babaanneye, dedeye el öpmeye. E kızı niye bıraktınız birader? O da bayram amcasının gelmesini bekleyecekmiş. Evde kimse olmazsa bekler bekler gidermiş. O kim Karagöz'üm? Akraba falan mı? Yok yahu. Bildiğimiz Ramazan bayramı. Ben anlattım. Annesi anlattı ama bir türlü bayramın nasıl geldiğini anlatamadık. Ha, yaşı küçük tabii. Ancak o kadar anlayabiliyor Karagöz'üm. Öyle ayak vurup gelmem deyince mecbur bıraktık orada. Ha anladım anladım. Gidince hemen el öpme sırasına girdik tabi. Ben çocukların arasına karıştım. Niye? E, babamın gözleri iyi görmez de çocuk sanıp da bana da haçlık versin diye. <gülüyor> ama tanıdı. Yani kara senin sakalın var. Tanır tabi. Yok sakalı önceden biraz kesmiştim. Aa ben de diyorum bir değişiklik var ama nerede? Üstüme iyilik sağlık. Sakatsız bir kara göz, sen var ya sen. Para uğruna kara gözüm, işe yaramadı tabii. Sakalı kesip başlığı çıkarmayı unutunca hemen yakayı ele verdik. Ha, bir dahaki sefere inşallah, bir dahaki sefere. İnşallah, inşallah. Bir de orada yeğenlere haçlık verdik birader. Ne güzel, çocuk sevindirmişsin işte. Beni de bir sevindiren olsaydı derken boylu boyunca kurulan sofrayı gördük. Aman kara gözüm, ölçülü yeseydi. Demesi kolay, sofranın bir başından daldım içeri. Sonundan çıktın. Yok hastaneden çıktım. Hastane? Evet mide fesadı geçirmişim sizlere uzak. Aman gözüm yani sen de. Neyse ambulansı yemeye başlamadan hazır etmiştim kapı önünde. Ne diyeyim ben sana? Afiyet şeker olsun de ne diyeceksin? Bak hala ne diyor? gözüm midere kesinlikle yüklenmeyeceksin. Alıştıra alıştıra yavaş yavaş yiyeceksin. Ha tamam tamam. Atıştıra atıştıra lavaş yiyeceksin. <gülüyor> Çok komik.